Şu ses geliyor mu? Evet. 2014-2015 eğitim-öğretim yılınızın Hepinize ve hepimize hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim. Allah nasip ederse bu şubede B ve A şubelerinde inşallah dersi sizinle birlikte yapacağız. Ancak diğer bütün şubelerde diğer arkadaşlar, diğer hoca arkadaşlarımız da aynı metinler üzerinden hareket edecekler. Zaman zaman farklılıklar olsa bile metin üzerinde farklı bir değişiklik olmayacaktır. Evet şimdi bu dönem e, son sınıfınız e, ilahiyat lisans tamamlama programı çerçevesinden bakıldığı zaman hadis metinleri 1 ve ikinci dönem olacak olan hadis metinleri 2 dersi inşallah birlikte işleyeceğiz. Şimdi derse tam olarak başlamadan önce bir mukaddime ya da bir girişle sohbetimize, daha doğrusu dersimize başlayabiliriz. Öncelikle şunu ifade edeyim. Hem hali hazırda dersi takip eden arkadaşlar için hem de daha sonra banttan ya da kayıttan dinleyecek olanlar için söyleyeyim. Mümkün mertebe elinizden geldiği kadar dersi canlı canlı takip ederseniz hem odaklanma, yani derse odaklanma açısından hem de o ortama alışma açısından sizin için daha e, iyi olacaktır. Gönül isterdi ki e, hepinizin de takdir edeceği üzere keşke örgün eğitim çerçevesinde üniversite sıralarından geçseydiniz. Ancak e, tabi bu her zaman mümkün olmayabiliyor. Mümkün olmadığına göre de bunu en az e, dem yerindeyse e, en iyi bir şekilde sizi daha iyi yetiştirebilmek hayata daha iyi hazırlayabilmek adına biz de elimizden gelen gayreti göstermeye çalışacağız Tabii bu konuda da elbette ki sadece bu iş bizimle kalmayacak sizinle beraber bu işi inşallah işin üstesinden gelmeye gayret edeceğiz malum birinci ilk derslerde insanlar kendisini tanıtmayla başlar e, tabi ben sizleri göremediğim için e, yüzlerinizi göremediğimden dolayı şu anda herkes e, derse girenler sadece beni görebiliyor zaten ismim e, kayıtlarda geçiyor e, hadis sana bilim dalında öğretim üyesiyim inşallah elimden geldiği kadar da sizi bu konuda e, daha fazla bilgilendirmeye Sadece bu ders çerçevesinde değil, yani sadece notlar çerçevesinde değil, ama notlar haricinde de sanki bir örgün eğitimde imiş gibi, sanki bir örgün eğitimde imiş gibi sizleri bilgilendirmeye, sizleri e, hemen hemen her alanda, yani temel İslami ilgili olarak konuyla bağlantısı olan her yerde sizi bilgilendirmeye gayret edeceğim. Dolayısıyla da canlı ders esnasında zaman zaman soracağan sorulara belki o anda cevap vermeyebilirim. Sadece değinip geçerim ama belli bir süre sonra da inşallah yani dersin sonlarına doğru da kademe kademe verilen sorulara sorulan sorulara cevap vermeye çalışacağım. Şimdi her yedim bir yoğurt yeşi vardır. Bu benim söylemiş olduğum bu söz. Bu bütün dersler için geçerlidir ya da aynı dersi veren diğer hocalarımız için de geçerlidir. Dolayısıyla farklı hocalardan farklı şekillerde ders almış olmanız bu sizin için bir kazançtır. Bunu daima göz önünde bulundurun. Eğer imkanınız varsa da farklı sınıflara da girebiliyorsanız yani aynı sınıfa aynı ders almış olmakla beraber farklı hocalardan da nasıl ve ne şekilde hangi yöntemlerle ders alınabileceğini görmeniz açısından farklı dersleriniz çakışmıyorsa aynı dersin farklı hocalardan da alınabileceği imkan olduğu hallerde de e, derslere girmenizde fayda var Yani ne kadar bu işle çok haşır neşir olursanız e, imkan nispetinde o kadar çok kazancınız e, daha fazla olur tabi maddi anlamda demedim dolayısıyla da şimdi her yedim bir yoğurt yeşi var e, Şimdi benim yoğurt yeşim artık e, onun, bunun takdirini tamamen size bırakacağım e, dediğim gibi mümkün mertebe eee teknik ağırlıklı, yani usul ağırlıklı, e, usule önem veren, e, tarih bilgisine önem veren ve e, daha ziyade metnin zaten metnin çoğunu zaten siz okuyacaksınız. Okumanız da gerekecek. Metni okumadan anlamanız mümkün değil. Ancak bazı metinleri okuduktan sonra da bir metnin nasıl ve ne şekilde okunup anlaşılması gerektiğine dair biraz e, zaman zaman da olsa zihin jimnastiği ya da beyin jimnastiği dediğimiz hususlara işaret edeceğim. Bazen e, şunla karşılaşabilirsiniz. E, aynı konudaki bir e, aynı konuda herkes aynı fikirde olmayabilir. Bunun da örneklerini e, size ben göstermeye çalışacağım. Ve farklı farklı fikir ve düşüncelerin e, bizim kendi kültürümüzde İslam kültüründe ve dahi hadis kültüründe de yer aldığını bizzat kendi gözlerinizde göreceksiniz. Dolayısıyla e, ben de mümkün mertebe kendimi sanki bir e, sınıftaymış gibi ki zaten sınıftayız ama sanal bir sınıf olmakla beraber daha ziyade e, sanki sizi e, görüyormuşçasına sanki sizi görüyormuşçasına derslerimi aktarmaya gayret edeceğim. Dolayısıyla da mümkün mertebe e, tekrar olacak ama e, dersleri takip etmenizde e, büyük fayda e, görüyorum. Şimdi e, ön lisans programını tabi e, ilk iki yılı e, bizzat hoca yüzü görmeden e, geçtiniz. Yani hoca yüz görmekten kastım illaki hocanın bizzat yüzünü görmekten e, değil. Onun tedris altını e, veya hocaların farklı şekillerdeki tedrisatlarını görme imkanına ulaşmadınız ee, geçen seneden itibaren başladınız tabi şimdi tabi gerek imam hatipten elde ettiğiniz edindiğiniz bilgilerle gerekse 1. ve 2. sınıfta yani açık öğretim 1. ve 2. sınıfta elde ettiğiniz ya da okuduğunuz bilgilerle bazı şeyler kafanızda oluşmuştur şimdi ben size şunu söyleyeyim ııı ee, tabi hadis metinleri bir ve iki dersleri son sınıfa e, kaydırılmıştır bu tam programı çerçevesinde bu noktada biraz e, alışık olmadığınız e, veya size garip gelebilecek e, isterseniz gerek kavramsal açıdan gerekse tarihsel açıdan bazı hususlara e, işaret etmek ve bir nevi e, fark, meselelere farklı açılardan bakabilmenin yol ve yöntemlerini size göstermeye gayret edeceğim. Bu gerek metin içerisinde, metinler içerisinde de kendisini göstermektedir. Ger bizim sunuşumuzda da ya da benim sunuşumda bunu bariz bir şekilde görebileceksiniz. Dolayısıyla aynı konuda farklı fikir ve düşünceler. Fikir ve düşünceler derken salt ya da heva anlamında fikir ve düşünceyi kastetmiyorum. Hepsinin bir dayanak noktası vardır ve bu dayanak noktalarından hareket ederek de İslam kültürü içerisinde e, genelde İslam kültürü özellikle hadis e, kültürü içerisinde yer alan e, pek çok konunun farklı açılardan değerlendirildiğini bizatihi gözlerinize görecek ve bizzatîi okuyacaksınız onun için e, biraz meselelere e, farklı açılardan bakabilmenin e, öğretim safhasında eğitim öğretim safhasında bunların mümkün olabileceğini e, bizzat e, bu konuda yardımcı olmak kaydıyla e, daha farklı açılardan bakabilme imkanını ise sunmaya çalışacağım. İsterseniz e, şuradan başlayalım. E, bu arada elinizdeki ilave notlara e, ek olarak elinizde notlar var biliyorsunuz. O notlara e, ilaveten bazı notlar yükledim şu anda sistemde yer almaktadır. Bütün sınıflarda gözükecektir. Yani bir hadis nasıl okunur? Hadis okuma ve anlamanın temel yöntemleri ve hadis tahrici nasıl yapılır? Bu konuyla ilgili bir örnekleme var. Onu muhakkak yüklemeniz gerekir ve onlardan da sorumlusunuz. Ayrıca bir de her ne kadar birinci ve ikinci sınıfta ya da ilk iki sınıf içerisinde e, hadis tarihi ve usulüne dair takım bilgileri almış olsanız bile biraz daha ayrıntılı hadis tarihi ve usulüne dair bir not e, yüklenecek sisteme ve o sistemden de daha doğrusu o notlardan da bizzat sorumlu olacaksınız. Bir başka ifadeyle şöyle söyleyeyim. O notlar olmadan o notların daha doğrusu hadis tarihi ve usulüne dair temel bilgi ve e, usul ve kaideler iyice kavranmadan bundan sonra okuyacağımız ya da anlatacağımız dersleri anlamanız gerçekten e, güç olacaktır. Dolayısıyla çok sıkı bir şekilde e, çalışmak icap etmektedir. Evet şimdi önce kavramsal açıdan bazı şeylere bakalım. Şu anda ekranda gördüğünüz şekliyle hadis metinlerini okumanın ve anlamanın temel yöntemleri. Malum hadis metinleri denildiği zaman e, aklınıza ilk gelecek olan şey nedir? Doğrudan bir hadis metnini alırsınız. Bu A kitabı, B kitabı ya da A, A ya da B, C kitabının içerisinde hadisleri alırsınız. Bunu Türkçe'ye tercüme edersiniz. Ve işte bundan ne anlaşılıyor, bundan ne, hangi tür dersler çıkartılması gerekir ya da hangi sonuçlar ya da hangi hükümler çıkartılması gerekir gibi bilinen e, usul yani yaygın olan bir usul vardır. E, biz bunların ötesinde farklı bir yöntem ki inmi olan bir yöntemden de e, bahsedeceğiz. Ama ona geçmeden önce, önce e, zaman zaman kavram kargaşasına meydan verebilecek olan, bazı kavramlar var. Biraz onlar üzerinde duralım. <gülüyor> Kavramsal çerçevesinden bakıldığı zaman hadis, sünnet, metin kavramları var. Okuma kavramı var, anlama kavramı var ve yorumlama kavramı var. Çok kısa kısa notlarla e, başlangıç olarak burada ifade edildi. E, ayrıntı bunların bunların e, ayrıntıları ise dersler e, süresince gerek bugün, gerekse bundan sonraki dersler süresi içerisinde sık sık hatırlatmak suretiyle bu konuda e, net olarak e, kavramların anlaşılması noktasında e, size yardımcı olmaya çalışacağız. Evet, hadis, sünnet ve metin kavramlarına bakıldığı zaman hadis kelimesi, e, tabi ıslahı anlamdan konuşuyorum, sözlük anlamında geçiyorum. Artık onları siz biliyorsunuz. Yani daha doğrusu bildiğinizi düşünerek doğrudan e, ıslahı anlamından başlamış oluyorum Hz. Peygamber'e ait söz, biz ona kabul deriz uygulama yani fiil, onay, takrir ahlak ve fizyolojik yapısına ait bilgiler ve haberlerdir şimdi burada lütfen dikkat edelim şimdi Arapça, ta, e, Arapça tarifini şahit biliyorsanız maudîfe ilen nebi sallallahu aleyhi ve sellem ma uziife diye başlar yani izafe edilen ney? kavlen ve fiylen ve takriren diye devam eder hadis hadisin usuldeki tarifi ma uziife ile nebi sallallahu aleyhi ve sellem hazreti peygambere kavil, fiil ve takrir türünde olan haberlerin izafe edilmesi yani bir haberdir yani bir bilgidir Hazreti Peygamber'e ait olan haberlerin ortaya konulması demektir hadisten anlaşılması gereken budur yani hadis denildiği zaman bir bilginin bir ifadenin Hazreti Peygamber'e nispet edilmesiyle alakalı bir husustur dolayısıyla şunun altına çizecek olursak bir saniye şimdi parçalardan meydana gelir şimdi önce bir parça yani hadis bir parçadır şunu şöyle ifade edeyim Hz. Peygamber'in e, peygamberliğinden ahirete irtihaline kadar geçen süre içerisindeki süreç Hz. Peygamber'in hayatı yani e, nübüvvet kavramı içerisinde değerlendirildiği zaman ya yani peygamberlik süreci ne zaman kendisine peygamberlik gelmiştir ne zaman ahirete irtihal etmiştir işte bu süreç işte bu süreç peygamberlik sürecidir ve bu süreç içerisindeki ve daha doğrusu bu sürecin tamamı Hazreti Peygamber'in hayat tarzıdır. Yani yaşam şeklidir. Zihin yapısıdır. Bunu bu şekilde düşünün. Yani Hazreti Peygamber denildiği zaman Hazreti Peygamber sadece bir Mekke dönemini değil, bir Medine dönemini değil. Mekke ve Medine dönemini bir bütün olarak düşünmeniz gerekir. Yani 23 yıllık bir süreç. Şimdi bu 23 yıllık süreç içerisinde Düşünün Birisi kalkıyor Diyor ki Hazreti Peygamber şöyle yaptı Bir başka birisi yani Bir başka birisi de kastım şudur Sahabe-i kiramdır Hazreti Peygamber şöyle dedi Ya da Hazreti Peygamber şuna onay verdi Şuna onay vermedi Tarzındaki ifade ya da beyanlar İşte bütün bunların hepsi Bir bütünden bir parçadır Yani işte hadis bu Sünnet ise peygamberliğinin gelişinden Ahirete irtihaline kadar Hazreti Peygamberin Şunun altını çizmek lazım Kur'an merkezli Her alanda sürdürdüğü bir yaşam ve hayat tarzıdır Sünnet bir bütün Olarak bakmanız gerekiyor sünnete Hadislerde Bu sünnetlerden Bir parçaları temsil eder <Gülüyor> Dolayısıyla sünnet Bütünü temsil eder Hadis parçalardan meydana gelir tabi e, şimdi her bir hadis bir bütünü temsil edebilir ancak e, her bir hadisi bir bütünü temsil ettiğini ifade ettiğiniz zaman işte orada sıkıntılar e, meydana gelir usul açısından ya da yöntem açısından Hazreti Peygamber'e daha iyi anlam açısından orada sıkıntılar meydana gelir şu anda sizin bilmeniz gereken şey bir Hazreti Peygamber'in 23 yıllık hayatı temel temel yaklaşımı temel yaklaşım tarzı hayat biçimi yaşam tarzı tarz olarak, zihniyet olarak şekli anlamda demiyorum şekli anlamda demiyorum ortaya koymuş olduğu ilke ve prensipler bir bütün halinde sünneti temsil eder hadis ise bu parçalardan ya daha doğrusu bu sünnetlerden bir kısmını parça parça bize kadar intikalini ifade eder evet hadis metni deyince buradaki maksat da hadis metnidir klasik hadis ve diğer dini kaynaklarda Hz. Peygamber'e izafe edilen aslı Arapça veya bir başka lisanı aktarılmış ifadelerdir ancak esas alınması gereken Arapça orijinal ifadelerdir <Gülüyor> <Gülüyor> Şimdi burada niçin Arapça orijinal ifadelerdir dedim. Bunu şunun için söyledim. Zaman zaman bir dilden bir başka dili aktarımlar elbette söz konusu oluyor. Şimdi Arapçadan bir başka dili aktarılırken insanlar gerek sözlük anlamı itibariyle gerekse içerisinde bulundukları düşünce tarzı itibarıyla o Arapça kelimeyi vermiş oldukları anlam çerçevesinde kendi dillerine ya da bir başka deli aktarmaktadırlar. İşte bu aktarım esnasında ya da bu nakil esnasında da zaman zaman sıkıntı ya da problemler meydana gelmektedir. Hangi açıdan hadisi ya da hadisi anlamak ya da sünnetin tespiti açısından. Tekrar söylüyorum, hadisi anlamak ya da sünnetin tespiti açısından. Dolayısıyla Arapça orijinal ifadelerin olması gerekir. Bunun da anlamışıdır. Net olarak ifade edecek olursak. Türkçe'ye aktarılmışsa Türkçe ya da bir başka dili aktarılmışsa biz ona hiçbir zaman orijinal anlamıyla hadis ifadesini kullanamayız. Hadis olabilmesi için daha doğrusu hadis içerisinde muhtevasında bizatihi Arapça orijinal hali olması gerekir. Şimdi bu tarifler çerçevesine bakıldığında hadis ve sünnet farkı ortaya çıkmaktadır. Bu tariflere göre hadis ile sünnet aynı değildi Şimdi zaman zaman usulde birbirinin müteradifi, birbirinin yerine kullanılmıştır. Doğrudur. Yani usule baktığımız zaman, klasik kaynaklara baktığımız zaman, zaman zaman zaman sünnet yerine hadis, hadis yerine sünnetin konulduğu ifade edilmiştir. Bu da dediğim gibi Hz. Peygamber'e izafe edilen söz, fiil, takdirlerin bir bütün halinde sünnet olarak algılanmasından kaynaklanma tadı. Doğru. Sünnet'in bir parçadır ama sünnetin tamamını temsil etmeyebilir. Bu ayrıntıya lütfen ama lütfen dikkat edelim. Şimdi biraz sonra bir örnek vereceğim. O örnek kafanızda çok iyi canlanırsa o zaman e, sünnet ile hadis arasında bir farkın olduğunu daha net bir şekilde anlarsınız. En azından e, dikkat çekmek adına başlangıçta bu tür şeyleri kullanmamız gerekir. Öyle zannediyorum ki bütün e, bu ayrıntıları e, yani Birinci ve ikinci sınıflardaki hadis derslerinde ya da mevcut olan hadislerde görmüşsünüzdür. Bu tarife göre hadis ile sünnet aynı değildir. Bakınız aynı kelimesi. Aynı kelimesi kullanıyor yani aynı tıpkısı olamaz. Bir. İkincisi sünnet daha kapsamlıdır. Biraz önce ifade ettiğim gibi bütünü temsil etmektedir. Hadis Hazreti Peygamber'in yaşam tarzından, sünnetinden kesitler sunan parçalardır. Kim tarafından aktarılıyor? Sahabe-i tarafından aktarılıyor. İşte işte oradaki fail Hazreti Peygamber'de. Ancak onun aktarımı buradaki husus şu. Onu aktaran kişinin durumu, pozisyonu çok önemlidir. Bir eee çok ileri seviyede olan bir sahabi vardır. Seviyesi çok ileride olmayan olmayan bir, başkası bir sahabi vardır. Yani sahabi denildiği zaman hepsi aynı tornadan çıkmış e, karakter olarak, hem karakter olarak, hem bilgi yapısı olarak, hem zihniyet olarak aynı kişiler değildir. Yeri geldiği zaman onlardan da bahsedeceğim. Bu kesitleri bazen, şimdi burada özellikle burada yüksek şey, büyük harflerle yazdım. Bu kesitler yani Hazreti Peygamber'e izafe edilen rivayetler bazen sünneti yansıtmayabilir. Yansıtmaz değil. Yansıtmayabilir. Parçaları bir bütün içerisinde değerlendirildikten sonra o parçanın Hazreti Peygamber'in sünnetini yansıtıp yansıtmadığı söylenebilir. İşte bizim hadis okumalarımız, okuyacağımız hadisler, okuyacağımız rivayetler ya da değerlendirmeler hep bu çerçevede olacak. Yani sünnetin tespitine yönelik olacak. Şimdi şöyle ifade edeyim. Kafanıza biraz çarpıcı olması hasebiyle net bir şekilde anlaşılabilmesi için aklınıza çok kolay kalabileceğini zannediyorum. <gülüyor> bilmiyorum duydunuz mu İmam Buhar'ın El Camiyus Sahih isimli eserinde de şöyle bir rivayet geçer rivayetin senedi belli senet artı metinden oluşu biliyorsunuz değil mi yani bir hadis denildiği zaman hadis mutlak anlamda bir metinden ibaret değildir yani e, Hazreti Peygamber'in sözü ya da Hazreti Peygamber'e izah edilen bir bilgi değil aynı zamanda isnadının olması gerekir An-nebi'i Hurayreti mesela An-nebi'i Hurayreti radıyallahu an An-nebi sallallahu aleyhi ve sellem lütfen çok dikkat buyurun Al An-nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال: "Şûm fi Üç şeyde yani e, Ebu Hurayre an Hazreti Peygamber'den şunu nakletmiştir. Yani şu sözü naklediyor. Ne zaf ediyor Hazreti Peygamber'e şöyle bir söz isnat ediyor eşşûma fi selâsin uğursuzluk üç şeydedir birincisi filmer'e civayetler arasında farklılığa takdim tehirler söz konusu yani isimler olarak birincisi kadın ikincisi binek üçüncüsü ise evdir için rivayetler e, bu şekildedir. Yani bazı e, versiyonlar arasında, daha ziyade tarikler arasında bazen böyle takdim tehlikeler söz konusudur. Yani şu nokta, hadis burada bitiyor. İlgili rivayet, İmam Bukhari el Câmiyûn sahihinde, sahih bir isnatla, bakınız sahih bir isnatla Hz. Peygamber'e izafe edilen şu cümlelâ Hz. Peygamber'e şu cümle izafe ediliyor 3 şeyde uğursuzluk vardır birincisi kadın ikincisi ev üçüncüsü binek dolayısıyla orada nokta bitiyor şimdi bu bir hadis Hz. Peygamber'e izafe ediliyor Hz. Peygamber'e isnat ediliyor bunu söyleyen kim? Ebu Hureyre ondan kim almıştır ondan da öğrencisi vesaire. yani bir isnat zinciri var peki isnat zinciri nedir sahih midir evet klasik usul çerçevesinden bakıldığı zaman o isnat sahihtir herhalde sahihin e, ne olup olmadığını öyle zannediyorum hepiniz biliyorsunuz öyle değil mi evet cevaplarınızı bekliyorum bir sıkıntı yoktur inşallah yani aramızda bir kavram kargajasına meydan vermeyelim Peki o zaman madem sahih hadis ne demektir? Ne anlıyorsunuz sahih hadis deyince? Evet. Tamam, yere geldiği zaman biraz daha ayrıntısı anlatmam gerekecek. Şimdi isnat sahih. Sayı Sahi olan isnadın e, sonunda bu metin yer almaktadır. Peki siz bu metni okuduğunuz zaman siz bu metni okuduğunuz zaman kafanızda ne oluşur? Tek bir metni, tek bu metne baktığınız zaman ne oluşur? Hazreti Peygamber'in yaşam tarzında zihin dünyasında kadın uğursuzdur ev uğursuzdur ve binek uğursuzdur yani bu tek bir metne bakarak böyle bir sonuca varmaz mısınız daha doğrusu akıl ya da mantık doğrudan e, bu ifadeyi çağrıştırmaz mı bunu akla getirmez mi elbette getirir Buna kimse kaçamaz mümkün değil ve onun kafa, o kişinin kafasında doğrudan bu metni okuyan kişinin kafasında Hz. Peygamber her ne kadar dile getirmese bile zınnen de olsa onun zihin dünyasında ya da içinden Hz. Ha, Peygamber demek ki kadını uğursuz sayıyormuş ya da evi uğursuz sayıyormuş ya da bir bineği uğursuz sayıyormuş gibi bir düşünce bir fikir akla gelir Ha, bunu söylemeye cesaret etmeyebilir ancak o e, beyin arka planında bu yerleşir ama gerçekten öyle mi? şimdi eğer şunu dersek her hadis eşittir yani şu ifade hadis dur, hadis eşittir her yerde ve her zaman sünnettir dersek bakın şimdi, hadis kelimesinin yerine Biraz önce koyduğum rivayet alın. Biraz önce koyduğum rivayeti yerleştirin. Buraya. Nedir? Eşittir sünnet. Ben biraz e, mantık kuralları çerçevesinde, de, mantık kuralları derken usul çerçevesinde hareket ederek düşünmenizi e, sağlamanız gerektiğini e, ifade etmeye çalışıyorum. Şimdi her hadis sünnettir dediğiniz zaman, her hadis sünnettir dediğiniz zaman bu tür bir rivayetle ki buna benzer rivayetlerin sayısı o kadar çok ki o kadar çok ki ha bunun gerekçesi bunun nedenlerini inşallah ileriki zamanlarda e, zamanı geldikçe yavaş yavaş açıklayacağız. Şimdi her hadis sünnettir dediğiniz zaman burada hadis kelimesinin karşılığını hadisin yerine hadisin yerine o rivayetin kendisini o metnin kendisini koyun. Ne olur? Hazreti Peygamber'in e, zihninde Hazreti Peygamber'in yaşam tarzında kadın uğursuzdur ev uğursuzdur ve binek uğursuzdur anlayışı kendiliğinden tabii olarak ortaya çıkacaktır ama dolayısıyla şimdi bu hadis esasına baktığımız zaman gerçekten Hazreti Peygamber'in bir bütün halinde baktığımız zaman yaşam tarzında kadını uğursuz görüyor mu? Böyle hayat, kendi hayat tarzında kadın uğursuz mu görmüş? asla asla Evi uğursuz mu görmüş? Asla! Ya da bineği. E o halde bu neyin nesi? Bakınız tekrar en başa dönüyorum. En başa dönerken de bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Ne demiştim? Ma Hazreti Peygamber'e izafe edilen rivayet yani o haber ya da bilgidir. İşte o haber Hazreti Peygamber'in sünnetini tamamen Hazreti Peygamber'in sünnetini yansıtmıyor. O halde o halde peki bu hadis hem bu hadise sahih diyorsunuz. Evet bu hadis sahihdir. Ancak sahihlik ifadesi sahihlik kavramı her ne kadar teorik anlamda teorik olarak usul usulde metni de ifade etmiş olsa bile neredeyse %99.9'u bu anlamda genel bir çerçeveye koyacak olursak hep hadisin senediyle alakalıdır. Dolayısıyla bu hadis sahihtir ama seneden seneden kelimesinin altını lütfen çizin. Ama metin itibariyle metin metin sahih demiyorum. Sahihlik ifadesi, sahihlik ifadesi ağırlıklı olarak her ne kadar insanların kafasında İnsanların düşüncesinde metnin doğru olduğu, isabetli olduğu şeklinde bir algı olmuş olsa bile doğrusu o değildir. Saylık ifadesi doğrudan dediğim gibi teoride ya da tarifte her ne kadar metne de ifade etmiş olsa bile ki o da metninle doğrudan isterseniz şeyle alakalıdır, metnin anlaşılmasıyla ala alakalıdır. Doğrudan senedin kendisiyle alakalıdır. Yani bu hadis sahihdir denildiği zaman Anlamanız gereken şey Burada aynı zamanda bir usul bilgisi de vermiş oluyorum İlk akla gelmesi gereken şey Hadisinin isnat yönünden ya da senet yönünden Sahihliği ile alakalı bir hükümdür Metnin doğru ya da isabetli olduğu anlamında değil Her zaman yansıtmayabilir Bundan dolayı şu ifadeyi kullandık Bu kesitler bazen sünneti yansıtmayabilir peki hocam sahih rivayet olarak zikrediyorsunuz İmam Buhari'nin el cami sahihinde zikrediliyor o halde İmam Buhari bunu bilmiyor muydu evet elbette biliyordu niye çünkü bu rivayetin bakınız bu rivayetin bir başka versiyonunu e, düzeltiyorum bu rivayetin bir başka tarihini bir başka veçesini bir başka bölümde ya da aynı bab altında tam haliyle, yani bir bütün haliyle farklı bir isnatla vermiştir. İşte orada, inşallah okuyacağız onları. Buhari'nin tasnif sistemini, Buhari'nin el-camiyus sahihini, hadislerdeki sıralama sistemini ya da yerleştirme ile alakalı bir husustur. Eğer siz Buhari'nin tasnif sistemini, yani e, hadisleri tasnif etmedeki gayesini amacını bilmez iseniz, düz bir mantıkla bir metni okumaya kalkarsanız büyük oranda yanlış yaparsınız zaten şu anda da ister bütün ilahiyat fakültelerinde olsun yani ilahiyat fakültelerinin çoğunda olsun isterse imam hatip liselerinde olsun ya da kuran kurslarında olsun ya da din, din eğitimi veren kurumlarda olsun okuma tarzı maalesef budur bu okunuş tarzıyla insanlar eksik ve yanlış din bilgisini dini bir düşünceye maalesef sahip oluyorlar işte halbuki orada esas mesele şuydu şimdi şöyle söyleyeyim mesela şu, tabi şu anda şey göremedim ee, şu an toplam sayımız 43 biraz önce ben baktığımda 42 kişiydi bu 42 kişi yani mesela son gelen arkadaşımız son gelen arkadaşımız tabi biraz geç geldi geç intikal etti Acel etmeyin şu an açıklıyorum yavaş yavaş Şüvey şüvey Sindire sindire Şimdi biraz sonra gelen ha, Şu anda sayı 44'e 43'e düştü Tekrar e, herhalde e, bir e, Teknik arıza var büyük bir ihtimalle En azından şunu görüyorum ben Ekranda sayısal olarak 42 iken 43. kişi Bu süreye kadar Benim anlattıklarımı Evet Siz yarım saatte geldiniz ee, yarım saatlik bir benim anlatışımı sunuşumu ya da makablini öncesinden habersizsiniz Şu an itibariyle söylüyorum bu an itibariyle söylediğimde şu an itibaren başladığım ya da anlatmaya çalıştığım şeylerin makablini bilmeden dinleyip anlamaya çalışıyorsunuz ve mesela son gelen arkadaşımız şimdi Mustafa Hoca ne anlattı diye sormaya başlasa sizin anlatacağınız an girdiğiniz andan itibarendir. İşte bu andan itibaren artık benden ne duyuyorsanız ama benim bu süre içerisinde veya da siz o an itibariyle duyduğunuz şeyin esasını mahkâpline istinaden, mahkâpline dayalı olarak ben bir şeyler anlatmaya devam ediyordum. İşte bu bu misali göz önüne bulundurun. Mesela ben derste sınıf esnasında sınıftayken ders anlatmaya başlamışım. Arkadaşınız birden bire sınıfa giriyor ve eee sırasına geçip duyduğu andan itibaren beni dinlemeye başlıyor. Ve onu başkasına aktarırken cümlenin başlangıcını bilmiyor. İşte bunun gibi Hazreti Peygamber bir sohbet esnasında o sohbet esnasında sohbetin ortasına giren, yani o cümlenin geçtiği yerde giren bir sahabi cümlenin sadece o kısmını duyduğu için naklını duymadığından dolayı sadece o kısmı başkasını aktarıyor. Başkasını aktarıyor ve o başkasını aktar aktar aktar aktara o şekilde devam edip gidiyor. Nakledenlerin güvenilir kişiler, zaptları güvenilir kişiler. <gülüyor> Doğrudur. O söz Hazreti Peygamber'in ağzından çıkmıştır. Yani o söz derken mana itibariyle söylüyorum. Çünkü e, şu kelimesi başka e, tarihlerde de başka kavramlarla ifade edilmiştir. O söz çıkmıştır. Ancak, bakın cümlenin başlangıcında şu vardır. Başlangıç tarafında. Kimi tarihlerde Yahudiler olarak geçer, kimi de cahiliye dönemindeki bazı insanlar olarak geçer. Allah onlara lanet etsin ki gerek ee, dediğim gibi bazı tarihlerde Bazı vecihlerde Yahudiler geçir bazılarında cahiliyedeki insanlar Şuna inanırlardı Ya da şuna inanırlar Bakınız 2 nokta üst üste Eşrumu fil selalsin Bir şeyde uğursuzluk vardır Kadında evde binekte Şimdi oldu mu? Bakınız bu tam metni Metnin bu halini Bu halini İmam Buhari aynı kitap içerisinde bir başka bab altında, bir başka kitap altında da zikretmektedir. Şimdi bir sonrakini ya da bunun tam halini görmeyen bir insan bu metni gördüğü zaman biraz önce arkadaşlarınızdan bir tanesi bir şey dedi yazdı. Hocam bu hadisi nasıl anlamalıyız? İşte işte kilit nokta burası. Bir kilit nokta burası siz bu hadisi mutlak anlamda tam bir metin olarak Hz. Peygamber'e izafe edilmiş bir söz olarak düşündüğünüz ve onu o şekilde anlayıp algıladığınız zaman oradan itibaren artık anlama kavramını yorumlamaya doğru döndürmeye başlarsınız işte işin püf noktası burası tekrar söylüyorum biraz önce nakletmiş olduğum rivayet El-Camiu bu İmam Buhari El-Camiu Sahih'inde geçmektedir. Ve sahih bir rivayettir. Sahihten kastım, tekrar söylüyorum, isnad merkezli, yani isnad ağırlıklı olan bir kavramdır bu sahih kavramı ve e, senete senede giralar, gerek sıhhatim iktisali, gerekse raviler açısından da güvenilirdir. senet sahihtir. Ancak Buhari bunu zikretmiştir. Yani makabline olmayan bir rivayeti buraya koymuştur. Ama makapli olan rivayeti de yine bir başka bapta, bir başka bölümde aynı şekilde zikretmiştir. Ha, makapli belli olan hali varken bu halini almak ve nakretmek ne kadar doğru. İşte işin püf noktalarının bir tanesi de bu. Hadis ilminin hadis ilminin eğer genel çerçevesinde hukufiyet genel çerçevesiyle söylüyorum daha ayrıntısına bahsetmiyorum eğer tam olarak anlaşılmazsa o zaman Buhari'yi de suçlarsınız hadisçileri de suçlarsınız ya da klasik ulemanı klasik ulemanı yapmış olduğu usul ve yöntemi bilmeden pek çok şeyi göz ardı edersiniz ya da kendi mantığınıza kendi anlayışınıza göre bir takım rivayetler okumaya başlarsınız işte burada, burada bir sistem meselesi var bu sistemi anlamak gerekiyor umarım artık umarım diyorum çünkü kolay bir şey değil hadis usulü ve özellikle hadis tarihi ve hadis usulünü çok iyi kavramak gerekiyor orada yapılan bir hata orada yapılan bir yanlışlık biraz önce sizin de söylediğiniz gibi sizin de zihninizde geçen ama bir türlü içinden çıkamadığınız ya da e, bu rivayeti üzerine olmadık e, böyle enteresan yorumların yapıldığı yorumlarla karşılaşırsınız ve ondan sonra başlarsınız artık yani size sizi kastetmiyorum anlayış genel anlayış maalesef bu ve ister istemez bir bakarsınız ki aslında Hazreti Peygamber oradan bunu kastetmemiştir şunu kastetmiştir vesaire vesaire tarzında gerçekten e, akla mantığa İslam'ın evrensel prensiplerine uygun olmayan, İslam'ın temel prensiplerine uygun olmayan, Kur'an'a uygun olmayan bir takım yorumlar e, orta dolaşır durur. Onun için bütün mesele usule göre usule göre meseleyi anlamak ve bunu ortaya koymaktır. İşte bunun için yansıtmayabilir derken, bakın tekrar tekrar vurguluyorum, yansıtmaz değil. Mesela bu rivayet bir tek rivayet yansıtmaz yansıtmamıştır gördüğünüz gibi ama kimi rivayetlerde vardır parçadır ama sünnetin bütününü temsil eder mesela Hazreti Peygamber Ramazan'ın geldiği zaman o kadar cömertti ki yani diğer aylardan daha fazla cömertti bu Hazreti Peygamber'in bütün hayatı boyunca takip etmiş olduğu bir sistemdir mesela orada da bir hadistir bir hadisi, bir tek bir metindir ve Hazreti Peygamber'in bütün hayatını yani sünnetin tamamını temsil edebilmektedir e peki biz ne yapacağız o zaman İşte siz ne yapacaksınız işte ne yapabilmenin yolunu öğrenmek için işte bu dersin amacı, gayesi bu işi usulüne göre okumak, anlamak ve değerlendirmektir sadece sizin için değil benim için de gerçekten şu ilk dersler oldukça zor de şimdi e, örgün eğitimde olsaydınız bu daha bambaşka bir şekilde tahtalara yazmakla vesaireli şekillerle vesaireli olacaktı. Şimdi yeri gelmişken söyleyeyim. Şu anda e, Türkiye'nin çok değişik yerlerinden takip ediyorsunuz elbette. Ama e, şurada şükretmek lazım. Bütün vilayetlerimizde İlahiyat Fakültesi var. Şimdi imkanı olan arkadaşlar gerek birinci öğretimde gerekse ikinci öğretimde olsun bulundukları yerlerin ilahiyat fakültelerinde artık uykularından mıdır ekstra söyleyeyim, sadece uyku meselesi değil biraz keyiflerinden de fedakarlık yapmak suretiyle ki yapmak zorundasınız yapmanız gerekir bu büyük bir sorumluluk ister mesela bu tür bir anlayışa sahip bir dersi almadığınız takdirde Hazreti Peygamber'in Hz. Peygamber'i izafe edilen her bir rivayetin anlaşılması ve yorumlanması usul ve yöntemini bilmediğiniz takdirde bu takdirde ne yaparsınız? Yanlış yorumlara gidersiniz. Yanlış yorumları yaparsınız. Gerek bulunduğunuz ortamda gerekse başka yerlerde. Dolayısıyla mümkün mertebe bulunduğunuz yerlerde yakın yerlerde şayet ilahiyat fakültesinde hele merkezindeyseniz artık gecib aleyküm olmazsa olmaz Kıbrıs'ta kapısı Kıbrıs da vardır en azından e, Kıbrıs'ta bir ilahiyat fakültemiz var oradan da takip edebilirsiniz yani e, fırsat bulduğunuz zaman gidin hocalara rica edin hiçbir hoca geri çevirmez gidin sıra mı yok koltuğunuzun altına ya da arabanızın arkasına ya da arabanız yoksa neyse artık ya da yakın bir yerlerden bir tane sandalye bulun ...gidin örgün eğitimde... ...bu dersleri takip edin. Bu iş bu kadar basit. Artık eski imkansızlıklar yok. Dolayısıyla... ...bunu biraz daha artık siz... E, ...daha e, canlı ve gayretli bir şekilde... ...bu işi tamamlamanız gerekiyor. İstanbul ilahiyat için olanları söylüyorum. İsterse Marmara ilahiyat olsun fark etmez. <gülüyor> yani yakın yerleri <yılları> olanlar için... <gülüyor> gidersiniz bir tabur alırsınız yani yer yoksa şayet sıra yoksa şayet bir tabur alırsın, tabureye bir köşeye çekilirsiniz hiçbir hoca size çıkın demez yeter ki ili tamlı olduğunuzu söyleyin ortadan problem kalkar dolayısıyla bütün bunların hepsini mümkün mertebe takip etmekte fayda var bundan dolayı da e, bu tür fırsatları lütfen değerlendirin bunları değerlendirmek lazım bu, bu büyük bir fırsattır bir sene sonra bu fırsatı bulamayacaksınız bir sene sonra bulamayacaksınız ve leite diye cümleye başlayacaksınız evet dolayısıyla yansıtmayabilir birisi yansıtmayabilir diyorum yansıtmaz değil yansıtmaz ifadesi kesin kesin hüküm ifade eder ancak yansıtmayabilir daima ihtimalli ortaya koyar şimdi bu çerçeveden bakıldığı zaman sünnet hadisten daha kapsamlıdır hadis eşittir sünnet ifadesi her bir hadis metni Hazreti Peygamberi sünneti her zaman yansıtmayabilir yansıtmaz değil lütfen dikkatli buraya dikkat çekmişim evet buraya kadar sünnet hadis ayrımıyla ilgili olarak dikkat çekilmesi gereken nokta, noktaya ee, demek ki 45 dakika olmuş yani 50 dakika olmuş 45 dakika diyelim çekmişiz Evet, hadis metni okuma usulleri. Şimdi hadis metni okuma usulleri denildiği zaman hepinizin çok iyi bildiği biraz önce bahsettiğim yaygın olan anlayış bir A isimli kitabı alırsınız. Başından sonuna kadar önce Arapçasını okursunuz. E, ya da birisi Arapçasını okur. Ona Türkçe anlamını verir. Daha sonra açıklanması gereken yerler varsa bunları tek teker açıklar. E, siz de dinlersiniz ve takip edersiniz. Ha, e, işte. Sadece bu değil Bizim klasik usulde Üç türlü okuma şekli vardır Birincisi sert ikincisi tarikul hal vel bahs Üçüncüsü ise tarikul im'andır Birincisi Bu hocanın lugat Fıkıh ve rical yönüne girmeksizin Bir hadisi okuyup geçmesi usulüdür Doğrudan Okulup geçiliyor İkinci tür okuma tarzı Tarikul hal vel bahs bu bir hadis okuduktan sonra o hadiste geçen hadisi aldınız tabi hadislerken kastettiğin metin Arapça okuduktan sonra o hadiste geçen garip kelimeleri çözümü zor terkipleri yine e, lugavi anlamda senette görülen isnat yönüne giriliyor senette görülen yeni isimleri bu da rical bilgisini gerektiriyor o hadisle sabit olan artık o hadisi bir bütün halinde değerlendirip değişik tarihlerini vesairesini bir araya getiriyorsunuz ondan da bahsedeceğiz sabit olan fıkıh hükümleri yeter kadar açıkladıktan sonra bir başka hadise geçme usulüdür yani deyim yerinde ise ince eleyip sık dokumaktır ince eleyip sık dokumaktır yani bir hadis metnini alırsınız o hadis metnine geçen garip kelimeleri anlaşılması zor olan terkipleri o hadisin başka tarihleri var mıdır yok mudur bunların tespitini ve bu çerçevede buradan çıkartılacak olan fıkhi hükümleri hükümleri nedir ne değildir bunlarla ilgili oldukça ayrıntılı bilgilere girersiniz işte buna da tarikul hal ve bahs denilir uzun uzun açıklama usulü bu da tarikul iman uzattıkça uzatır Diyebilir, aklınıza kalsın diye bu şekilde biraz e, amice konuşuyorum bu anlamda bu lehteki aleyhteki bütün görüşleri her kelimeyi her terkibi şiirden şahitler getirerek ve her kelimenin benzerlerini hatırlatarak türetilişini, kullanılış yer ve manalarını belirtmek ricalin hallerini, kabilelerini ve yaşayışlarını açıklamak o hadise sabit olan hükümlerden hareketle bir takım hükümler çıkarmaya çalışmak uzaktan yakından ki burası önemli, uzaktan yakında bir münasebet düşürüp hani pundura getirmek derler hoşa gidecek kıssalar bunun, cümlenin altını yukarı kısmı biraz yukarı kısmı ilmiydi ama bundan sonraki kısım biraz deyim yerindeyse filmi yani popülizm orada devreye giriyor kısalar ilginç hikayeler anlatmak bu üç usul Mekke ve Medine ulemasından nakledilmiştir ancak bütün dünyada uygulan usuller de bunların dışında değildir Şah Veliullah Ettehlevi ve bir kısım ulema bu usullerin birincisini konunun mütehassısları için geçerli görmektedir. Yani bu işte uzman olan kişiler okuyup geç, geçerler. Esasında bu işin uzmanlar tarafından okunan bir okuma şeklidir. Yani herkes e, lep demeden leplebi anlayacak tarzı olanlar. Onlara göre bu usul mütehassısların o hadisi işitmiş olmalarını sağlar. <gülüyor> Açıklamalar ise şehirlere havale edilmiş olur. Zaten bir hadisi iyi bellemenin yolu şer ve haşilerin tetkik edilmesinden geçer. Üçüncü usul ise kendilerinin ilim ve fazile sahibi olduğunu aleme göstermek isteyen kısacıların usuldür bir vaaz köşüne çıktığını bir insanı görürsünüz bir hadisi alır enine boyuna yani bir yere bir bağlantısını kurar bağlantısını kurar da her bağlantı esasında bağlantı doğrudan bir bağlantı dolaylı bağlantıdır yani bazen dersiniz ki ya kel alaka ne alakası var bununla ne alakası var dersiniz işte bunu daha ziyade vaaz kürsülerinde e, vaizler özellikle konuda popülizmin e, düşüncesi kendisinde e, iyice yer etmiş olan vaizler e, kısacılar hikayeciler e, bu tür uygulamaları uygulamışlardır evet dolayısıyla klasik dönemde bir hadis metnini okuma usulü sert tarikul hal vel bahs ve tarikul iman şeklinde 3 ana grupta değerlendirilmesi gerekiyor bir hadisin metnini anlamak anlama kavramından e, hareket edecek olursak hadis metnini anlama bir nevi hadis okuma öğrenme yöntemine bağlı yani siz hadisi okuyup e, öğrenme yönteminiz nasılsa ona istinaden üzerine bina edilmesi gerekiyor Sadece okuyup geçerek anlamak önümüzdeki ya da elimizdeki ya da ezberimizdeki hadis metnine lafızlardaki sözlük veya terim anlamlarını vererek Arapçadan bir başka dili aktarılması neticesinde kendi şimdi aktarıyorsunuz ya işte biraz önce mesela okuduk nedir? Galen Nabiu sallallahu aleyhi ve sellem esyumun fi selasim fil mera ve fil beyit şimdi bu okundu tabi sizin kafanızda dağbe kelimesine bir anlam veriyorsunuz mere kelimesine bir anlam veriyorsunuz ve e, beyt kelimesine bir anlam veriyorsunuz eşyom kelimesine bir anlam veriyorsunuz aktarıyorsunuz ama aktarırken aynı zamanda beraberinde neyi getiriyor anlama da beraberinde getiriyor yani siz o şekilde anlıyorsunuz ve bilginiz çerçevesinde ki o ana kadar ki bilginiz neyse o an ortaya çıkan sonuçtur yani manadır, anlamdır. Bir hadis metninin bu türden okuyarak anlaşılmasında pek çok problem vardır. Biraz önce örneğinde gördüğümüz gibi. İkincisi, bizzat araştırarak ve inceleyerek anlamak. Bu tür anlama faaliyeti, sünnetin tespitinde, Şimdi burası en önemli olan kısım. Yani gönlümün her zaman arz ettiği ama imkansızlıktan dolayı e, ile tam öğrencilerine e, gerçekleştiremediğim bir kısımdır bu. Bu tür anlama faaliyeti, Sünnetin tespitinde araştırıcıyı sağlıklı neticelere götürür. Uzun süreli olup sabır isteyen bir yöntemdir. Hadis ilminin Temel kriterleri çerçevesinde, Sünnetin tespitinin yapılıp bakın Sünnetin tespitinin yapılmasından bahsediyorum, anlaşılması, önce tespit safası, daha sonra anlaşılma safası, her ilahiyat fakültesi öğrencisinin, mezununun veya ilahiyat alanı ile ilgilenen insanların vazgeçmemesi gereken bir yöntemdir. Bizzat her bir hadisin teker teker araştırılarak, bir hadisin en ince ayrıntısına kadar araştırılıp incelenmesi, ama niye göre? Hadis ilminin usulüne, hadis ilminin yöntemine göre araştırıp incelenmesi ve ondan sonra anlaşılması ve ondan sonra yorumlanma safhasına geçilmesi gerekiyor. Şu anda bu e, örneği hadis ana bilim dallı olarak bütün hocalarla beraber örgün eğitimde zorunlu ders olarak olan hadis 1 ve hadis 2 derslerinde her bir öğrenci yaptırıyoruz ve o olmadan asla olmuyor dolayısıyla bu bu tezgahta muhakkak geçilmesi gerekiyor yani gerçekten hadis ilminde bu noktada en azından bir mürekkep yalamak deyim yerindeyse mürekkep yalamak denmez de biraz terlemek isteniyorsa bu yöntemin bu yönteme göre bir hadisin araştırılması gerekecek ha bu nasıl araştırılacağını Belli bir safhadan sonra size ifade edeceğim Bir başka hadis metnini Anlama kısmına gelince Önceden araştırılmış incelenmiş, Referans kaynakları gösterilmiş Bakınız araştırılmış incelenmiş Ve referans kaynakları Yani hangi hadis kaynağında nasıl ve ne şekilde Geçiyor Bütün bunların hepsi teke teke gösterilmiş Belirli neticeleri ulaşılmış Belli neticeye ulaşılmış artık hadis araştırmalar marifetiyle hadis anlamak yani mesela bir konuda e, bir hadis var bu hadis en ince ayrıntısına varıncaya kadar şu ikinci safha ve daha ayrıntısı bir şekilde incelenip araştırılmış ve bir makale formatında ya da bir kitap formatında e, gerek ilim alemine gerekse Müslümanların önüne arz edilmiş işte bu yöntem birincisinden daha sağlam olup önceden ilmi kriterlerin kriterlerin göz önünde bulundurulduğu makale, yüksek lisans ve doktora tezleri vasıtasıyla anlamaya çalışmanın tabi bu e, bu araştırma imkanını gerçekleştirilmesi her zaman mümkün olmayan insanların e, takip etmesi gereken bir yöntem bu söylemiş olduğum C maddesi ulaşılan sonuçlar araştırma ve incelemeyi açık olup İlmi referanslar vasıtasıyla yeniden kontrol etme imkanını okuyucuya sağlar. Dolayısıyla ilmi tarzdaki akademik makale, makaleler, yüksek lisans ve doktora tezleri bu anlamdaki ileri sürdüğümüz bir yöntemin bir somut göstergesidir. Şimdi birinci safhası hadisinin bir bütün halinde değerlendirme açısından... Birincisi tespit safhası, ikincisi o tespit üzerine tespite dayalı olarak anlama faaliyeti ve üçüncüsü de yorumlama faaliyeti. Yani tespit, anlam, yorum üçlüsünü daima zihnimizde canlandırmamız gerekiyor. Yorumlama genel itibariyle anlama kavramıyla karıştırılır. Şimdi bir bakarsınız bazı insanlar alır bir hadisi aslında bu hadisten şunu anlamamız gerekir. Bakın anlama kelimesini kullanıyor. Bu hadisten anlaşılmaz. Aslında ifadesi bir kere değildir. Aslında ifadesi arka planda beynin arkasında yorumlamaya yönelik bir ifadenin karşılığıdır. Aslında bu hadisten şunu anlaşılması lazım. Şimdi Hazreti Peygamber'i alıyorsunuz Hazreti Peygamber'i alıyorsunuz 1400 sene sonrasının eğer İstanbul ya da Türkiye şartları ise ya da içerisinde bulunan şartları neyse ...o şartlarda Hazreti Peygamber'i konuşturuyorsunuz. Özellikle bu beşeri ilişkiler... ...noktasında ötesinde... ...farklı uygulamalar ya da... ...farklı hükümlerle alakalı değerlendirmelerde... ...aslında Hazreti Peygamber de... ...Hazreti Peygamber esasında şunu kastetmiştir. Derken... ...bazı insanlar... E, ...kendi... ...düşündüklerini Hazreti Peygamber'e... ...söyletmeye çalışıyorlar. Bu çok tehlikeli bir durumdur. Yani tehlikeden kastım şu bu e, Hazreti Peygamber'in sünnetinin tam olarak tespitinin yapılmaksızın tek bir metin üzerinden hareket edilerek insanlara bir takım dini e, hükümleri Hazreti Peygamber'in hadisi şudur Hazreti Peygamber'in e, sünneti şudur diyerek algısını farklı yönde cereyan ettirme hadisesi maalesef İslam dünyasında yaygın Türkiye'mizde de yaygın ve o şekilde devam edip gidiyor bizde ne kadar mümkün mertebe bunların hatalarını ya da bunların yöntem test edebilirsek bunları bertaraf etmeye çalışırsak herhalde o noktada İslam'ın daha sahip bir şekilde anlaşılmasına yardımcı olmuş olacağız zaten sizin göreviniz ve bizim görevimiz budur dini olmayan bir şeyi dindenmiş gibi gösterenlere karşı bu noktada biraz daha yapmak gerekiyor teyakkuz halinde olmamız gerekiyor Evet bir hadisin elde mevcut hadis kaynaklarındaki bütün terliklerin tespitinin yapılıp senet ve metin yönüne mukayesesi yapıldıktan sonra Şimdi usul şu Bir hadisin elde mevcut hadis kaynaklarındaki bu hadis kaynaklarını biliyorsunuz hicri 1. asırdan itibaren daha doğrusu cüzlerle işte sayfelerle başlayıp hicri 3. asırda altın çağına ulaşan hadis literatürünün, hadis edebiyatının altın çağına ulaşılan bir zirvedir o. Bu noktada bir hadisin bütün hadis kaynaklarındaki başlangıcından, kronolojik olarak başlangıçtan itibaren baş, e, başlayıp e, son safasına ki Hicri 4. asır sınırdı burada gelinceye kadarki bütün hadis kaynaklarındaki bütün tarihlerini, bütün vecihlerini teker teker bulup bir araya getirmektir. <gülüyor> Bunların yapılması gerekiyor. Yapıldıktan sonra yani deyim yerindeyse metnin bir bütün halini tespitini yaptıktan sonra metnin söylendiği şimdi şuraya dikkat edin. Metnin söylendiği yaşandığı sosyal siyasi ve benzeri her açıdan yapılan değerlendirmelerle anlamı verilmesinin bir anlam verilecek. Bak anlam verirken de bütün bu araştırmaları yapıyorsun, tespitinizi yapıyorsunuz ve bu metin ne zaman söylenmiştir? Mekki midir, Medeni midir? Kime söylemiştir? Nasıl söylemiştir? Hangi maksatla söylemiştir? Kimin için söylemiştir? Yaşanılan sosyal durum nedir? Kişiye mi özeldir, mi özeldir? Ya yani genele mi aittir? Bütün bunların hepsinin tespitin yapılması gerekiyor. Yaptıktan sonra hadis-i peygamber şu hadisi, şu sözü ya da şu fiili şu maksatla şu, şu, şu, maksat da şu gerekçelere dayalı olarak ya da genel bir çerçeve çizerek yapmıştır dedikten sonra bak hala ben yorum, yorumlama kısmına geçiyorum anlam kayması olmaksızın yani o anlam o çizgi o hat var o hatın dışına çıkmaksızın içerisinde bulun, insanın yani mesela bizler içerisinde bulunduğumuz ortam ve şartlara göre Yeni bir değerlendirme yapmak demektir. Ancak yapılan yorum Ancak yapılan yorum Metnin tespit edilmeye çalışılan Anlamına aykırı ve ona Zıt olmamalıdır. Yani sadece şunu yapabilirsiniz. Türkçe ifadesiyle konuşulacak olursak. Sadece Araçlarda değişiklik yapabilirsiniz. Araçlara Araçları konusunda yani Hazreti Peygamber'in Kullandığı araçlar ile siz ona yeni bir yorum katabilirsiniz. İletişim çağında Hazreti Peygamber zamanını diyelim. X araç kullanılıyorsa siz bu aracı kullanabilirsiniz. Sadece araçlarda bir değişiklik yapabilirsiniz. <gülüyor> yapabilirsiniz derken buradaki araçtaki değişiklik yorum safasıdır. Anlam safası değil. Bunlar da önemlidir. Evet bütün bunlar çerçevesinde buraya kadar Umarım e, genel çerçevesi itibariyle... ...bazı şeyleri anlatmaya çalışmışımdır. Elbette... ...belki başlangıçta biraz e, sıkıntı olabilir. E, benim ders anlatmadaki... formatında biraz farklılıklar gözükebilir. En azından şu başlangıç itibariyle. Ama yavaş yavaş... ...bu noktada e, bir, bir, birbirlerini açmaya çalışacağız. Şimdi... Şimdi binek gibi mi evet yani araçlarda ve vasılarda değişiklikler söz konusu olabilir ancak amaçlarda amaçlarda bu biraz farklılık arz etmesi gerekiyor o tamamen farklı şimdi bu noktadan buraya kadar anlaşıldı umarım şimdi gelelim işin asıl püf noktasına yani dersin başında anlatılması gereken şey dersin sonunda bıraktım ki biraz gelinkilerini artsın diye bu da şundan kaynaklanıyor Şimdi biraz önce bahsettiğim rivayete dikkat alın eşşumu fi selasin Bunu belki temcid pilavı buna benzer rivayetlerimiz çok üç şeyde uğursuzluk vardır kadın meselesi ev meselesi ve binek meselesi ama İslam dünyasında ya da bizim klasik bazı kaynaklarımızda gerek hadislerde gerekse bazı fıkhi kaynaklarımızda olsun ya da o dönemin anlayışı çerçevesinde bu rivayetten hareket ederek zihnin arka planında pek çok anlayışlar, düşünceler yorumlar yatmaktadır bu yorumlar işte bu yorumlar önemli işte değerlendirmeler önemli peki bunlar ne yani her fıkhi düşünce her fıkhi sonuç ya da bir alimin çıkartmış olduğu sonuç ya da bir insanın uygulama tarzı diyelim A şehrinde uygulanan bir fiil ile bir muamele, bir muamele ile B şehrinde o dönemin şartlarına göre uygulanan anlayış ya da düşünce ya da uygulama tarzı arasında bir fark varsa insan aklına şu gelmez mi? bunun hangisi din evet gelir bunun hangisi din bunların hangisine uyulması gerekir peki Hazreti Peygamber öyle bir zaman gelmiş mesela e, abdesti üç defa almış yani azaları yıkarken kimi zaman iki defa yıkamış kimi zaman bir defa yıkamış. E bunun hangisi din? Ya da kimisi ellerini kaldırıyor, kimisi ellerini kal, e, kaldırmadan Allahu ekber diyor. Kimisi şöyle bağlıyor. Erkekler için bahsediyorum tabi. Şöyle biraz daha göstermeye çalışacağım. Kimisi böyle böyle, böyle bağlı, kimisi böyle, kimisi böyle. Kimisi ta, buraya kadar sallık diyor. Kimisi hiç bağlamadan kılıyor. Bunun hangisi din? öyle değil mi efendime söyleyeyim işte, mesela cahiliyeden gelen ve dahi yahudilik anlayışından gelen bir parantez açayım ee, hazreti peygamberin medineli hanımlar için söylediği bir söz vardır medineli kadınların ilim öğrenmekten dolayı, yani e, ilmi daima ön plana çıkardıklarını ve utanmadıklarını, her planda e, haya adına cahil olmadıklarını sürekli dile getirmiştir. Şimdi ben de zaman zaman e, bu tür şeyler yaparım. Yani yaparım neke şunu ifade ediyorum: ilimde ilimde haya kavramı tabii haya sıkkanını derken. İlinde her şeyi sorulacaktır ve sorgulanması ve sorulması gerekir. Ben şunu diyorum. Tabii örgün eğitiminde olan arkadaşlar için konuştuğum zaman ya da bu alana gir, girdikleri takdirde bakınız diyorum arkadaşlar. İlimin birinci görevi bilgi sahibi olmanın ve öğrenmenin birinci tek bir şartı vardır. Yani başlangıç birincisi sevmek ayrı bir şey. ilgili ilginiz olacak. İkinci şart hayayı ortadan kaldıracaksınız Hayırda, şimdi hayasız haşa değil utanmak soru sormaktan çekinmeyeceksiniz hangi alanda ve konuda olursa olsun çünkü hay din hayatın her alanını kapsıyor her alanını kapsıyor dolayısıyla bir kere ilim kavramında ya da ilmi öğrenirken ya da bilgiyi öğrenirken tırnak içerisinde söylüyorum günahtan bahsedemezsiniz çok mu şey oldu evet ilimden bahsediyorsanız bilgiden bahsediyorsanız günah kavramından bahsedemezsiniz yani şunu sorsam günah mı olur şunu düşünsem günah mı olur şunu araştırsam günah mı olur hayır asla aksine sormadığınız takdirde sorulmadığı takdirde araştırmadığınız sorup da araştırmadığınız takdirde incelemediğiniz takdirde işte o zaman size günah olarak yeter çünkü sizler size derken sizi kastetmediğimi artık anlamışsınızdır o takdirde siz taklitçilik anlayışını yani atalarımız, ötelerimiz, dedelerimiz falanca filanca işte şeyhidi, dervişidi, efendime söyleyeyim, tarikat imamıydı, cemaat imamıydı, yok falan, yok filanı falan filan derken otomatik olarak burayı alırsınız, oraya rap edersiniz, bağlarsınız. Yalan, yalış, ne var ne yok, her şeyi ne yaparsınız? buraya bağlarsınız. Ama araştırmazsınız, incelemezsiniz. Size sanki bir hortumla bağlanmış gibi size ne verilirse alıp hepsini kabul edersiniz. İşte akla gelebilecek olan her türlü soruyu sormak lazım. Arkadaşınızın bir tanesi tehlikelidir ifadesini kullanmış. Tehlike falan değil. Öğrenmek, yani günah diye bir kavramdan bahsedemezsiniz. <gülüyor> Çünkü günah olan şey nedir? Sorma imkanı olduğu halde sormazsan, araştırma imkanı olduğu halde araştırmazsan ve onun hakikate ulaşmak için hakikate ulaşmak için her ne olursa olsun o hakikate ermek için yol ve yönteminden sarfı nazar edersen o, o takdirde o takdirde yanlış bir dini inanışı, yanlış bir dini anlayışı sürekli bir nesilden bir başka nesile doğru sürekli taşır, taşır gidersin. Dolayısıyla soru sormamak günahtır. Sorup da araştırmamak bakınız devam ediyorum. Bir, soru sormamak. Yani ben çok fazla alışkın değilim. Yani alışkın değil derken hiç adetim değildir. Şu günahtır, bu günahtır demem. Ama ilim ya da bilgi konusunda şundan kesinlikle eminim. Yani kendi kafama göre emin değilim. Hepsi Kur'an-ı Kerim'de açık ve net bir şekilde yazıyor. Soru sormamak günahtır. Sorup da araştırmamak imkanı olduğu halde araştırmamak günahtır. Devam ediyoruz daha bitmedi. Araştırıp, inceleyip, sonucu ulaşıp da onu başkalarına aktarmamak yani yanlışı tahsiye etmemek de günahtır görüyor musunuz? İşte bütün hepsi günahtır. Evet, dolayısıyla soru sormamak, sorup araştırmamak, araştırıp inceleyip neticeye varıp bunu başkalarına açıklamamak tamamen günahtır. Hem de ey günahı öyle eee bu yani farklı günah falan değil bir nesle heba edecek kadar şeklinde olan Allah'ın lanetine götürecek kadar olan bir günah seviyesindedir. Hocam ne yapıyorsunuz? Haşa ben miyim vallahi, Ben demeyeyim. Açıp Kur'an-ı Kerim'e bakın. Hazreti Peygamber'in sünnetine bakın. Şimdi onun için ilimde utanmak ayıp diye bir şey yoktur. Şimdi ben şunu derim. Bulunduğunuz yerde örünmek için bir imkan arayacaksınız o imkanı değerlendirmek için sürekli soracaksınız araştıracaksınız inceleyeceksiniz imkanınız olduğu halde bunu bizzat kendiniz yapmanız gerekir kapıdan konsalar pencereden pencereden konsalar bacadan gireceksiniz artık dijital dijital ortamda her türlü imkandan imkan artık elinizin altında Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi artık bir tık ötede hiçbir şey yapmıyorsanız oradan gireceksiniz bilgisayarınıza indirdiğiniz takdirde birkaç gigabayetlik bir şey vardır kapasitesi vardır meşgul olma alanınız vesaire bakıldığı zaman facebook'tan facebook'tan vesaire zamanınızı bunlara, bunlara dönüştürebilirsiniz yani demek istediğim şey şu ilimde öğrenmek araştırmak incelemek vesaire bunu amaçla ayıp ve günah diye bir kavramdan bahsedemezsiniz işte bu çerçevede şimdi anlam kaymaksızı olmaksızın diye ifade ettim. Ee, mesela işte bunları bahsediyoruz. Mesela i̇nsanların anlayışında şöyle bir yaklaşım vardır. Müslümanlar arasında ve bu aynı zamanda da şeyde de geçer. Yani bazı dini kitaplar dini kitaptan kalsın bazı fıkıh kitapları ya da bazı eee tebliğ amaçlı yazılan gerek klasik dönemden olsun gerekse günümüze ait olsun tebliğ amaçlı yazılan küçük risalelerdir ya da ilmihal kitaplarıdır mesela şöyle bir anlayış vardır hayızlı kadın hayızlı kadın pis ve murdardır Şimdi bazı yerlerde bu var hatta işte onun pişirdiği yenilmez onun dokunduğu yerler nedir? Buradadır. Bu, bu seviyeye kadar gösterecek olan anlayışlar da var. Burada yazar. Yani mesela Hayızlı kadın işte şunu yapması bunu yapması sakıncalıdır diye sakıncalı. Yani mekruh ifadesi geçer. Tabi dini anlamda mehruh, mekruh kelimesi esasında hoş olmayan demedi. Ama kime göre? Dinin kendisine göre mi? Hayır. Neye göre? Onu ifade edenin ya da onu anlayanı da algılayan toplumun yapısına göre hoş ifade hoş değildir. Bundan dolayıdır. Yoksa dinin kendisine göre değil. Peki bunu hangisi dindir? Gerçekten, şimdi bir kadının, haizli bir kadının kendi elinde olmayan bir durumdan dolayı, yani fıtri olan bir şeyden dolayı, başında olan bu tür hadiseden dolayı kadınlardaki bir takım hal ve, hal ve durumların siz ona pis ya da murdar ya da bereketsiz gibi bir takım ifade ve beyanlar kullanabilir misiniz? Din nazarın yani baktığınız zaman ha kimleri Evettir kimleri hayıder. Peki şimdi burada şu soruyu soruyorum ve hemen konuya geçiyorum. Konu derken yani anlatmam gereken bunun hangisi din? kadına bakış tarzımı, kadının bu şekildeki algısı mı yoksa bunu hayır diyen mi? İşte burada iki kavram karşımıza çıkmaktadır. Birincisi din, ikincisi tedeyun. Yani din ne diyor ve dinden çıkartılan neticeler, anlayışlar nedir ne değildir? İşte bu önemli. Yani hadis için değil, dinle alakalı her ne duyuyor iseniz Kafanızda şöyle bir taksimatı bulundurmanız gerekiyor bunu hangisi din din mi mü peki din nedir din nedir sorusu sorduğumuz takdirde dini metinleri anlama ve yorumlama bu dini metinlerin maksat şu Kuran-ı Kerim'in dışında Kuran-ı Kerim'in dışında gerek tefsir gerek fıkıh gerek hadislerin naklindeki takım durumlar ya da fakir düşünceler ya da anlayışlar yorumlar vesaire. her neyse <gülüyor> bütün bunlarda kafanızda şu iki taksimi bulundurmanız lazım belki bunu da geçen seneden itibaren ya da ıı, derse ilk başladığınız zaman yapılması gerekebilirdi bunun hangisi din? hangisi tedeyyün? peki dinle. din denilince din karşılığı İslam'dır. Din denildi Peki din de bunun kaynağının olması gerekir. Bunun kaynağı elbette din denilince ya ilahidir ya da gayri ilahidir. İlahi ise ki İslam ilahi bir dindir. O takdirde bunun kaynağı teşbite hata olmasın. Cenab-ı Hak her şeyde Bu noktada şeyde münezzettir. Şekilde münezzettir. Yukarıdan gelendir. Yani kavramsal olarak makamı yüksek olandan gelendir. Makamı yüksek olan Cenabı Hakk'tır. Cenabı Hak o, o tahtta buyrunun kaynağıdır. Yani gönderen o. Ha bunun dünya e, sema'ında, yani dünya e, formatındaki hali vahiy vasıtasıyla <gülüyor> yani melek vasıtasıyla peygamberlere ilka edilen yani Hazreti Peygamber'in kalbine ilka edilen ve onun bir formata dönüştüğü Kur'an-ı Kerim'dir. Bu Kur'an-ı Kerim şekil olarak formatlanmış ama yaşam tarzı olarak da <gülüyor> yaşam tarzı olarak da bir örnekliğinin olması gerekir. İşte bu örneklik Hz. Peygamber'in biraz önce dersin en başına bahsetmiş olduğum bir 23 yıllık hayattır yani sünnetidir evrensel sünnetidir hayat tarzı bu işte din kaynak itibariyle ve yaşam tarzı itibariyle bakıldığı zaman Kur'an ve demiyorum şimdi bazen ve bağlacı ya da bu anlamda şöyle bir durum anlaşılabilir eee sanki ikisi ayrı kaynaklarmış gibi hayır tek kaynak vardır ilahi olması yönüyle dünya formatına şekil itibariyle inmesi sebebiyle Kur'an kendi ve onun açıklayıcısı onun uygulayıcısı olan Hazreti Peygamber'in sünnetidir Kur'an sünnet bütünlüğü böyle de diyebilirsiniz ya da birlikleri de diyebilirsiniz dolayısıyla işte bu kaynak itibariyle ya da varlık itibariyle varlık itibariyle din budur Kur'an sünnettir Şimdi Tedyun ise dini kaynağı, şimdi elimize Kur'an-ı Kerim alıyoruz, insanlar alıyor. Harici de anlıyor, yani tarihe dönecek olursak harici de Kur'an-ı Kerim'i bir şekilde anlıyor, Hazreti Ali de bir şekilde anlıyor, diğer sahabiler de bir şekilde anlıyor. Dini kaynağı bağlı, yani doğrudan Kur'an-ı Kerim. Merkez Kur'an-ı Kerim Ya da Hazreti Peygamber'in sünneti Ya da sünnetten bir takım kesintiler Bağlı anlayış Düşünme Hatta algılama Yaklaşım Yaşama biçimleri içtihatlar, Fetvalar Yani dini metinleri Anlama ve yorumlamada alınan kriterlerin farklılığı işte bunlar dedeyyundur yani benim anlayışım sen ama senin anlayışın herkesin bir anlayışı yani her bir grubun her bir tarikatın cemaatin işte söyleyeyim, her bir mezhep imamının ya da imamların her neyse her birinin bir yaklaşım tarzı var bir bakış tarzı var işte nasıl hangi yöntemle o dini kaynaklara başlamışlarsa onu o şekilde ifade etmişlerdir ve işte bu içtihatlar bu fetvalar dini anlama ve yorumlamada ortaya konulan kriterler kriterlerin yani teorik olarak teoriden pratiğe aktarılmasındaki yaklaşım tarzları vesaire işte bütün bunların nefsi dolayısıyla şöyle e, formül edebiliriz. Din sabit. Kur'an değişir mi? Değişmez. Sünnet de değişmez. Yani zih zihniyet olarak ya da yaşam tarzı olarak değişmiş midir? Değişmez. Ama tede tedeyyün değişkendir. Sonuç olarak ulaşılabilen bilginin lütfen dikkat edelim. Ulaşılan bilginin anlama yorumlama noktasında Din mi, tedeyin mi olduğu daima sorulmalıdır. Eğer bir bilgi dinin değişmez kaynağı Kur'an ve onun uygulayıcısı olan Hazreti Peygamber'in sünnetinde sabit olmuşsa, ilke olarak, düstur olarak, bak ilke ve düstur olarak sabit olmuşsa bu dindir. Değilse, yani anlayış ve yaklaşım farklılığı gibi değişkenlik arz eden hususlarsa, yani delaleti zanniyse ise bu kavramı anlıyor musunuz? delaleti zanniyi subutu katli delaleti zanniyi delaleti zanniyi ise o tedeyyündür mezhebi mesela mezhebi farklılıklar gibi işte bu genel çerçeveden sonra hadis metinlerine verilen anlam ve yorumlar okurken hadis metinlerine verilen anlam ve yorumlar okurken bu ayrım daima dikkate alınmalıdır yani din midir tedeyyün yani zihnimizin arka planında böyle bir yaklaşımın olması gerekiyor aksi takdirde tedeyyün olan bir bilgi din olarak anlaşılmakta ve tedeyyün üzerine yeni tedeyyünler inşa edilmekte Sonuçta ilk tedeyyün din olarak toplumda ve dini kitaplarda değişmez bir kural olarak yerini almaktadır. Yani dini kaynaktaki mevcut olan halin dışındakileri yani A şahsın, A şahısların dediklerini siz dini bir e, sabiteymiş gibi anlar ve algılarsanız sizin o anlı e, algı ve anlayışınız sizden sonrakilere o şekilde de size nakledeceğiniz, yani din olarak aktaracağınız için artık o din haline alacaktır. Katlana katlana katlana katlana gidecektir. Ve artık sizden sonra gelen nesiller artık onu bir din olarak düşüneceklerdir. Hem bu toplum içinde böyledir hem de başka şeyler içinde böyledir. İşte böyle bir netice İslam'ın yanlış anlaşılmasına ve dahi yanlış yorumlanmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla prensip itibariyle ilki olarak dini ilimlerde yani din hizmetlerinde dini bilgilerin temininde ulaşacağımız bütün vasıtalar, bütün bilgiler vesaire vesaire vesaire hepsini bakarken alacağımız bilgiler din ve tedeyün ayrımı çerçevesinde değerlendirildiği takdirde siz acaba sorusunu sorarsınız soruyu sorduktan sonra da soruyu sorduktan sonra da devamında araştırırsınız araştırıp inceleyip tetkikini yaptıktan sonra da doğru olup olmadığını noktasında varılan hükümlerin neticesinde de başkasına tebliğ edersiniz yani tibyan bunu da açıklarsınız dolayısıyla bütün bu e, süreç hep bu çerçevede cereyan etmesi gerekiyor. Yani adına her ne derseniz deyin. Hangi ilim dalı olursa olsun fark etmez. Eğer din adına konuşuyorsanız, dinden bahsediyorsanız dinle ilgili bir şeylerden bahsediyorsanız, bunun din mi tedirgin mi olduğunu daima sormalısınız. Şimdi mesela şöyle söyleyelim. Kafamızın biraz daha net ee, olarak şey, e, ifade etmek için söylüyorum mesela namaz bir dindir dini bir uygulamadır ama dinin kendisidir bizzat temel rükündür, subutu katidir bak namazın varlığı varlık açısından baktığımız zaman subutu katidir hiç kimse namazın sağından solundan, kıyısından köşesinden bir şekilde oynayamaz oynayamaz diyorum yani usulen yöntem olarak oynayamaz çünkü bütün fırkalarda bütün gruplarda her konuda namazın varlığı herkes tarafında ittifak halindedir yani mütevatirdir mütevatir demek kesin bilgi ifadedir ancak namazın şöyle mi kılınır böyle mi kılınır rükunları dışındaki ayrıntılarda bu sünnete girer mi girmez mi noktasında kısmında olsa farklılıklar vardır işte bu farklılıklar tedeyyündür. Tedeyyündür. İşte bu tedeyyünlere dini sabiteymiş gibi baktığınız takdirde işte o zaman çatışma ortaya çıkmaya başlar. Halbuki değil. Çatışma değil. Aksine bunun farklı olduğunu, dini anlayıştan kaynaklandığının ve bunun tabi olduğunu bir kere bizim anlamamız ve algılamamız gerekiyor ki bu noktada dini dediğimiz yani Hazreti Peygamber'in uygulama tarzları veya uygulama tarzının bir şekilde anlayan algılayan bir sahabin ya da bazı sahabilerin farklı zamanlardaki uygulamalarını da dikkate almamız lazım. Dolayısıyla eğer subutu kat'i ve delaleti kat'i olan bir şey dindir ...ilgi nazaresi olarak söylüyorum... ...subutu katı ve delaleti katı olanlar dindir... ...diğerleri ise yani... ...delaleti katı değilse bir konuda... ...farklılıklar söz konusu ise... ...işte bu tedeyyündür... ...bu şu anlama gelmez... ...tedeyyünler... Haşa kötüdür, yanlıştır... ...yanlıştır falan filan değil... ...ama o bir şeyin farklılığını ortaya koyar... ...tedeyyünlerde... Bir ...farklılıklar varsa şayet... ...yani tam Türkçe Türkçe, e, Türkçesiyle konuşayım. Yani insanların dindarlıklarında farklılıklar varsa işte bu o kişinin o kişilerin, o insanların o toplumun dindarlık anlayışlarının yani din algılarının e, farklılığından kaynaklanmaktadır. Şimdi zaman zaman böyle e, çok farklı şeylerde ifade edebilirim. Artık onda mazur göreceksiniz. Kimi dindar vardır, son derece lüks yaşar. Bak, lüks kelimesini kullandım, altını çiziyorum. Ama kendisi dindar olduğunu söyler. Dindarım der. Kimi vardır, gayet sade bir şekilde yaşam tarzını sürer. Bakın parası olduğu halde yani imkanı olduğu halde normal bir vatandaş gibi yaşar. O da dindar olduğunu ifade eder. Şimdi dindarlık ölçüsü ya da dindarlık kalitesi işte kalite kelimesini oradan çıkartabilirsiniz. Neye göre? Bakınız neye göre diye soruyorum. Dine göre. Yani dini kaynaklara göre. Dinin kaynaklarının ortaya koyduğu temel kriterlere göre temel prensiplere göre dindarlık kalitesini en azından zınnen de olsa ya da zannı galiple de, de olsa ölçme imkanına sahipsiniz mesela dindarlık anlayışı dindarlık anlayışları bölgede bölgeye göre farklılık arz edebilir çok zengin bir muhit olan insanlar da dindardır çok fakir muhit olan insanlar da dindardır ama her birinin din dalga farklı farklıdır yaşam tarzları farklılık arz edebilmektedir bundan dolayı mesela işte bunun niye göre olduğu sorusunu kıssas olarak ilki olarak ne yapılması gerekir din, dini kaynakların dini kaynağın daha doğrusu Kur'an'ın ve sünnetin Kur'an ve onun yorumu olan onun geri çekiyorum onun yaşam tarzı olan bir insanda numune olarak ortaya çıkan Hz. Peygamber sünnetinin tespitinin yapılıp ona göre bir kıstasın ortaya konulması gerekir işte buna göre bir ölçü koymak gerekiyor işte bunun için Kur'an-ı Kerim'i okumak gerekiyor okumak derken, okumaktan kastımın yüzünden düz okumak olmadığını kesinlikle başlangıçta söyleyeyim okuma değildir okuma yani sadece yüzünü okuyup geçmektir klasik anlam e, şey, e, sadece lafızları verdiğimiz bir teberrükten ibarettir anlamadıktan sonra bir anlam ifade etmez okunacaktır ama okurken de anlamak bizim daima hedefimiz olmalıdır yani ilahiyat sahasında çalışanların e, ve, ve dahi insanlara yani müslümanlara dini öğretirken bu çerçevede öğretilmesi gerekir yüzünden okuyup geçmekle ona teberrük etmekle bu işlerin olmayacağını artık her akıl sahibinin düşünmesi ve bilmesi gerekir her neyse o konuya girmeyin kısacası bu Yani bu kaynakların öğrenmesi gerekiyor Kur'an'ın öğrenmesi gerekiyor anlaşılması lazım ve dahi Hz. Peygamber'in sünnetinin kaynaklarından biri olan yani sünnetinin tespitini yapabileceğimiz kaynaklardan olan hadislerin usulünü, yöntemini, hangi kitaplarda nasıl ve ne şekilde geçtiğinin usul ve yöntemini çok iyi kavrayıp o usul ve yönteme göre rivayetten tespitini yapıp oradan çıkacak olan bir neticeyi yani sünnetinin tespitini yapıp ona göre hareket edilmesi gerekiyor. İşte sözün özü hocam nasıl bir sözünüzüymüş ki tam bir buçuk saati yakın ha bir buçuk saati geçti, iki saati yakın bir konuşmayla bize bunları anlatmaya kalktınız evet haklısınız sözünüzü kaynağı iyi tanımak kaynakları iyi tanımak kaynağı kendi usulüne göre kendi usul ve yöntemine göre e, tespitini yapıp bunların ortaya konulmasından ibarettir, amacımız şu bu ilmin gayesi bu hadis ilminin gayesi Hz. Peygamber'in sünnetinin tespitini yapabilmek için usul usulünü, yolunu ve yöntemini öğrenmek ve bunları ortaya koymak ve bununla yetinmeyip başkalarına aktarmaktan ibarettir. Aktarma kelimesini kullanıyorum. Zorlamak değil. Evet. Tabi şimdi bu arada birinci ünite gitti diyeceksiniz. Hayır birincine de gelecek dersimizde oradan başlayacağız. Orada zaten bir takım şeyler de var. Bu arada derse girmeden önce ders notlarını okuyup ön bilgiyle gelirseniz sizin okuyup anlayabileceğiniz yerleri, tahmin ettiğim yerleri e, üzerine çok fazla durmadan şimdi zaten orada bahsettik. Şimdi kimi metinler var? İki kısımdan oluşmakta. Birincisi sadece en azından mevcut duruma alışma noktasında, alışma derken düz bir mantıkla yapılan yorumları görme noktasında e bir örnekler e bir örneklem metodunu kullandım. Diğerinde ise bizzat klasik metnini okuyup anlamada takip edeceğimiz. Yani mesela buhari okurken müslim okurken Ebu Davud-i Tirmizi vs. okurken hangi usul ve yöntemler okunması gerekir? Bunun e Şeyini metin üzerinde yapmaya çalıştık. Şu anda okuduğunuz ya da takip edilen şey örgün eğitimde bizzat takip edilen örgün eğitimde de uyguladığımız bir sistemdir. Daha doğrusu bu konuda ben uyguladığım bir sistemdir. Mümkün mertebe örgün eğitimdeki ortaya koyduğumuz sistemi ya da düzenlemeyi bu iletam içerisinde e, uygulamaya gayret ediyorum. Şu anda sesim biraz yavaşladı. Onun farkındayım. E, tabii şimdi isterseniz e, biz de yoruluyoruz. Evet. Bunun haricinde şimdi 3 e, ilave bu bilgi var. Bu bilgi ön hazırlık olsun diye. Bunun haricinde e, <gülüyor> İsmail Türkçakan Bey'in bir eee küçük bir risalesi vardı. Onu yükledim. Ondan da sorumlusunuz. Bu ders notları haricinde ayrıca e, hadis tahric yöntemi var. Onu da ileriki e, derslerde kısmında olsa anlattığımız bölümde bir hep örnekleme olsun diye ondan da istifade edeceksiniz. Bir şey daha var. Hadis tarihi ve usulü dair bir ders notu hazırlamıştım. O e, notlardan da sorumlu olacaksın. Bunu, şunun için söylüyorum ben. Ders metinleri yani hadis metinlerini incelerken hem usul bilgisini e, usul bilgisinin bilinmesi gerekiyor. Hem tarih bilgisinin bilinmesi gerekiyor. Usul ve tarih bilgisi olmadan hadis metinlerini tam olarak anlamak ya da bunu e, kavramaya çalışmak kesinlikle mümkün değil. Bu konuda da e, bilginiz olsun. Dolayısıyla e, onlardan da sorumlusunuz. Şimdi çok iyi bir şekilde e, bakmanız gerekiyor. Güncelleme noktasında belki tarihlerde bir e, değişiklik söz konusu olacaktır. Onun haricinde başka bir şey kalmayacak. E, Kasıtlı olarak yapmadım. Yani bazı şeylere var o değiş, değişmesi gerekmiyor. Sadece ders sunum esnasında ilave edeceğimiz bir takım bilgiler vesaire var. Onlar da güncelleme yapılacak. O da e, bu dönemden ya da gelecek dönem için söz konusu ol, olacak. Ama şimdi e, sadece şeyler değişmez. Yani bu hariç Müslüman onlar değişmeyecek bir kere. şimdi e, şunu da göz önünde bulundurmakta fayda var e, yani sınav olarak ya da imtihanla ilgili olarak e, soracağınız soruları bir kere şu an itibaren söyleyeyim ben şu anda imtihan ya da sınavla ilgilenmiyorum e, ilgilenmemenizi tavsiye ederim ki bu noktada şey önemli odaklanmak yani bir konuya odaklanmak ve bu konuda kendinize dair bir usul ve yöntemi belirlemeniz gerekir. Bakın imtihan merkezli ya da sınav merkezli bir çalışma yaparsanız ki bunun adına çalışma denmez. Sadece yüzeysel olarak bakıp geçmek sınava kadar yapılacak şeyi yapmak gerisini kaldırıp bir köşeye atmaktır. Halbuki bunun böyle olmadığını hepinizin bildiğini düşünüyorum. Dolayısıyla da Sınav merkezde çalışmayın. Bir saniye. Şimdi şunlara bakalım. Şimdi ders ve içeriklerinde... ...zaten onları sor sormuşsunuz. Tamam. Bir saniye yazmayın da ben şu yazdıklarınızı bakayım. Ona göre... <gülüyor> ders içeriklerinin hepsinden sorumlusunuz ders notları e, dedik ders notlarında değişiklik onu bahsetmiştim ben şunu da söyleyin ders, canlı ders esnasında ders notlarınızda olmayan kullanmış olduğum her bir ifadede yani eğer sorumlu diyorsanız her dakikası ve saniyesinden sorumlusunuz yani orada belki ders notlarında yer almayan tıpkı bir sınıf ortamını düşünün o ortam esnasında çünkü bunlar da kayıtlara geçtiği için ister istemez siz bunu dinlemekle yükümlüsünüz, sorumlusunuz sadece notlardan değil aksi takdirde zaten bunun farklı şey olur dolayısıyla da canlı ders esnasında canlı ders esnasında ders notlarında yer almasa bile ders notlarında yer almasa bile Size vermiş olduğum veya vereceğim görevlerden de sorumlusun. Yani mesela bir makale ismi veririm, o makale isminin linkini veririm, derim ki gidin şu linke, bu linkteki makaleden sorumlusunuz. Mesela o, şek o şekilde bir sorumluluk. Ya da linki vermem ders esnasında. Bu aynı zamanda ders esnasında not tutmakla alakalı da bir sorumluluğu da istersemiz beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla e, ders bir bütündür, parçalanmaz. Her yönüyle, her alandan bu noktada e, sorumlu olacaksınız. Ha şunu da söyleyin. Bir kere geçen yıllarda çıkmış olan sorulardan asla çıkmayacak. Bundan kesinlikle emin olabilirsiniz. Yani e, sakın kendinizi kandırmaya kalkmayın. Kimseyi de kandırmayın. Zaten kandırma kelimesi benim nazarımda, benim nazarımda her kim olursa olsun, her kim ne yaparsa yapsın, hırsızlık eşittir. Hırsızlıkla eş değerlerdir. Dolayısıyla da sakın böyle bir şeyi aklınızdan geçirmeyin. Yani aklınızı ne derler, hırsızlığa teşvik etmeyin. Ha, Öğrenmek amacıyla, geçen yıllarda çıkmış olan sorulara bakarak kendinizi geliştirirsiniz. Ayrı bir şey. Ama onun haricinde şunu yaparsanız kendinizi kandırırsın. Kendinizi kandırmak demek kendinizi aldatmak demektir. Kendinizi aldatmak demek devamını getirmiyorum. Devamını siz söyleyin. Herkes kendisinin e, ne olduğunu bilir. Dolayısıyla da bu derste canlı ders esnasında gerek e, yüklenen metinler gerekse e, sisteme verilen ders notları haricindeki diğer notlar ya da verilecek linkler bu makale olabilir ya da herhangi bir şekilde ifade bir e, referans da olabilir ya da o esnada sunulan bir bilgiden de olabilir bunlardan da e, sorumlu olduğunuzu başlangıçta belirteyim evet herhalde bugünlük bu kadar yeter diyelim değil mi bakalım başka sorular varsa onlara cevap vermeye çalışayım ek notlara toplu bir şekilde al, alabilirsiniz şu anda o sunum esnasında ya o şeylerden de e, işte aslında o metinlerin kendisi var da o sadece sunumlar e, ayrı bir de bunun haricinde tabi bir videoda çekilecek. O da ayrı bir şey. O ileriki zamanlarda olacak. Yani vizeyi geçtikten sonra, vizeden sonraki safhada da bir videonun videodan da sorumlu olacaksınız. Yani videoda anlatılan derslerden de sorumlu olmanız gerekiyor. Destrumundan kasınız slide'ları kast ediyorsanız Zaten slaytların Zaten metinlerden alma sizin için Kolaylık olsun diye O şey sunuldu Ama esasında metinler dipnotlarına notlarına varıncaya kadar Tekrar söylüyorum dipnotlarına notlarına varıncaya kadar her şeyden Sorumlu olacaksınız evet bahsettiğim hadisi nasıl anlamamız evet şimdi şimdi aleyk. neyi sormayacakmışız e zaten hadisi ezberleme olacak ezberleme derken benim ezberden kastım şu yani mecburen başka çaremiz yok kaldıramayacağınız şeyler bütün bunların hepsini kaldırabilirsiniz bütün bunların tıpkısını şu anda örgün eğitimde olanlara yapıyoruz. Dolayısıyla la farga okuma bu anlamda bir şey söz konusu değil. Onlar kaldırıyorsa siz de kaldırabilirsiniz. Başlangıçta belki sıkıntı çekeceksiniz. O ayrı bir şey. La rahatefet dünya elbette. Kaldırırsın. Hiç probleminiz olmaz. Önceki arkadaşlarına da sorarsanız önceden mezun olan arkadaşlarınızı sorarsanız ha belki bu sene biraz daha ilave bir takım bilgiler var, sistemde biraz değişiklik olacak vesaire, ama en nihayetinde de e, bakın siz dua edin dua edin derken, aslında dua edilecek bir değil. E, size hadis araştırma ödevi yok. Yani hadis araştırma ödevi imkansızlıklar sebebiyle yani teknik durumlardan dolayı şu anda ben size o hadis araştırma ödevini veremiyorum tabi. E, çünkü vereceğimiz şeyler çok farklı şeyde olması gerekir. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. İnşallah bundan sonraki derslerimizde tabi bugün e, süreyi ben uzattım uzattığımı farkındayım. Yani tam bir blok ders yaptık. Ama olsun, önemli değil. E, bugün de ben bayağı yoruldum. Artık gelecek haftadan e, ünite birden ünite birin ikinci kısmından e, başlayacağız. E, birinci kısmını sadece bir 10 dakikalık bir 10-15 dakikalık e, nasıl okunup nasıl anlaşılması gerektiğine dair şeylerden bahsederim, onu geçeriz. Daha ziyade ikinci kısım üzerinde dur durmamız gerekiyor. Yani şunu söyleyeyim: Kütbetis dan ziyade işte Kütbetis Amani'lin, yani 8 hadis kitabının. Yani hadis ilminin usul ve kriterlerine göre nasıl okulması gerektiğine dair okulması gerektiğine dair örnekleme yoluyla ve orijinalinden bizzat orijinalinden e, okuyarak kısmen ben okuyarak kısmen devamında sizi getirmek suretiyle bir usulü takip edeceğiz evet tekrar haylu mübarek eylesin hayırlı uğurlu olsun diyelim yeni eğitim üretim yılımız e, Allah muvaffak etsin diyerek sözlerime son veriyorum bugünkü dersi de burada sona erdiriyorum evet bakalım başka sorular varsa yoksa evet başka bakalım bir şey gözükmüyor herhalde Evet, tekrar hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.